Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Batur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 3 Şubat 2023 bir cuma günü 95.0 açık radyoda önce sağlık programında e, birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi ben Ayşegül'ün rica edeceğim bugünkü konuğumuzu tanıtmasına. Çok teşekkürler. Bir yandan da e, destekçimize kulak veriyordum. Nedim Ergenc, Eczacılık Fakültesi'nden önemli bir akademisyen. Ona da bir selam gönderelim. E, bugün e, bir kitapla konuğumuz e, programımızda. Meray Saklıyan e, konumuz hem hekim hem yazar, yoğun bakım uzmanı. E, Kitabın adı da bana yaklaşma. Aslında bu bana yaklaşma e, sözünü Covid 19 döneminde çok duymuştuk. Ee, bir kez daha COVID-19 dönemine e, döneceğiz. E, hem hekim olarak hem hasta olarak çok içeriden bir hikayeyi dinleyeceğiz. Bana yaklaşmayı ben şuradan hatırlıyorum. Bu e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları oluyordu. E, tam açıklamalar sırasında bir kişi kağıt vermek için yaklaşmıştı ve e, fısıltıyla bana yaklaşma, bana yaklaşma demişti. O, o sözde e, o zaman çok konuşulmuştu. E, bilemiyorum buralardan mıdır ama bana yaklaşmayı zaten Covid-19 sırasında çok söyledik, çok dile getirdik bana yaklaşmayı. Çok da güzel bir başlık olmuş bence. Evet. E, Meral hoş geldin. Hoş buldun, merhabalar. Merhabalar hocam. Merhabalar merhaba, merhaba. Evet, konumuz doktor Meral Saklıyan. Bana yaklaşma, yoğun bakım günlüğü. Everest yayınlarından çıkan 160 sayfalık çok da okunması çok keyifli bir kitap, e, düşündüren bir kitap. E, bazen insan hüzünleniyor, endişeleniyor. Ama özellikle ben e, Sayın Saklıyan'ın e, dilinden ve e, bu e, yazın e, niteliğinden e, bahsedeceğim. Bilim ve edebiyatı çok karmalamış ve ön sözünde de bundan bahsediyor. Ee, e, ben sözü eğer aşık bir izin verirse e, şuradan başlayayım e, diye düşündüm. Bu nereden e, bağdaştırdığınız bu bilimi ve edebiyatı özellikle ön sözde e, Sümerli şair Ludingira'nın alıntısı madem biliyorsun neden anlatmıyorsun cümlesine yaptığı gibi salgını birebir yaşayan birisi de algını diğer uzmanlık alanlarından daha ağır tablolarıyla izleyen bir kişi olarak. Siz dinleyeceğiz bu kitabınızda dediğiniz noktaları ama özellikle bu bize çok kısa olarak şu bilim ve edebiyat ilişkinizi anlatır mısınız bu konuyu? Biraz açalım. Tabii ki. Şimdi normalken yazarlık konusu aslında bilimden sonra gelen bir konu elbette. Hep sorulur işte ne zaman başladınız yazmaya, neden yazdınız diye. Ben şunu hep kendime de sordum. Neden yazarız biz acaba? Benim yazma nedenlerimden birisi nöbetlerimde çektiğim acılardı aslında. Kendimi o şekilde ifade ettim. Sonra bilimle edebiyatın birbirini beslediği zaman içinde yazdıklarımda gördüm. Aslında bir geri dönüşüm hikayesiydi bu. Çünkü hikayelerim çok içerden, çok içten çok insaniydi. Öyle olunca ya bir yandan da ben şanslıyım galiba insanları çok derinlerinden bir yerden yakaladığım için bu kalemime de yansıyabiliyor. Ve bu bilimle edebiyatla sözleşmesi gibi bir araya gelmesi gibi geldi bana. Tabii ki öncelikle yıllardır hekimliğimi yaptım. Çok iyi bir okurum sadece ama sonra yazmaya da karar verince e, bilimin edebiyatla ne kadar güzel serpilip büyüdüğünü gördüm. Aslında birbirlerinin içindeler, birbirlerinin içinde var oluyorlar, serpiliyorlar, büyüyorlar ve biri birine çok destek oluyor. Aksine bütün arkadaşlara da mutlaka bir sanat dalıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendilerine bunu söylesinler. Yani bilim sanatla beraber yürürse, kol kola yürürse çok daha tatlı, çok daha heyecanlı, çok daha bence etkinleşiyor. Öyle düşünüyorum. E, bu açıklamalarınız çok yerinde oldu. Üstelik e, yanlış anlaşılmasın. Sayın e, Meral Saklıyan'ın bu e, güzel kitabı Bana Yaklaşma Yoğun Bakım Günü. Bu kendisinin ilk e, yazınla ilgili ilişkisi değil. Bundan önce de e, Defaat'la e, farklı yerlerde e, öyküleriniz ödül almış. E, böyle bir yazarlık bir serüveniz de var yani. Evet Taşıbık. Evet. evet. Evet. Ee... Şimdi diğer soruları da geçelim ama Meral'in şöyle de bir özelliği vardır. Ee, çok yakın e, e, tanışıklık serüvenimiz yok ama Meral Dili de öyle aslında kendisi de öyle çok şefkatli bir insandır yani e, ne yaşamın e, yoğun bakım işte yoğun bakım uzmanı yani yaşamın en sert yerinde duruyor e, hani hiç sertleştirmemiş e, hiç kabuklaştırmamış bir insan bilmiyorum belki de o yaşamın köşesinde durmak da e, aslında insanı bir yanıyla çok şefkatli yapıyor. Ee, çok da şefkatli bir insandır ondan dolayı hem hekimler hem edebiyat dünyasında da Meral'i çok sever şimdi bir şairden soru okuyorum size çok değerli bir şair e, kitabınızı okumuş Hakkı Zarıç e, ve bana sorar mısın Ayşegül diye bir soru iletti izin verirseniz ben bu soruyla sorularıma başlamak istiyorum Biraz önce Selim Hocam'ın da sorduğu soruya yakın bir soru çünkü. Yoğun bakım günlüklerini okuduğumda hastanede ve özellikle yoğun bakımda düşündüğümden daha sancılı bir süreç geçtiğini fark ettim. Hastanede olan bitene hem doktor hem de hasta gözünden tanık olmak ve okumak ilginç bir deneyim. Bu süreçte yazıyor olmak, yazmak ve olan bitene dair gözlemlerini edebiyatın olanaklarıyla aktarabilir olmak, Meral Hanım'ın yükünü ha hafifletti mi? Bir, bir de o günlerde baş ucunda bulunan e, şiir kitapları nelerdi? Kitapta şiirsel bir trajik arka planda var demiş. Evet, çok teşekkür ederim, çok sağ olsun. Çok güzel bir soru. Evet, ben o günlerde e, hafiflettim ve şöyle, Aslı omzunda bir yük oluştu önceleri. Çünkü gördüğüm her şeyi kayıt altına almak istedim. Fakat eve gelip yazmak çok zordu. İşte kendinizde olacaksınız, merkezde olacaksınız, moraliniz düzgün olacak falan. Eve gelip yorgun olmadığım zamanlarda not tuttuğum için o yükü hep üzerinde çok hissettim. Ta ki bu kitap çıkana kadar ancak o çıkınca çok hafifledim. Şimdi işte tamam artık herkes bilsin konumundayım. Ama şu yönden de, duygusal yönden de bir şeyleri kayıt altına al, alıyor olmak ee, tabii beni çok iyi hissettirdi. Bak dedim biz 1919'u nasıl okuyoruz şu anda. Ee, İspanyol gribiyle ilgili çok fazla detay yok ama birkaç kitap var. Onları okuduğumda neler çektiklerini o kalemin gücünden e, hissedebiliyorum. Aynı şeyi yapmak istediğim için... E, Beni besledi o yönden. Bir yanım çok güzeldi yani çok mutlu oluyordum yazarken. Bir yanım da ya acaba insanları üzer çok, bir ortada durmam lazım. Böyle bir çekincelerim vardı. Fakat sonuç olarak beni çok iyi besledi, çok mutlu hissettirdi öyle diyebilirim. Diğer konuya gelince edebiyatla ilgisini sormuştu sanırım değil mi? Yanınızda yani son... acaba bir şiir kitabı var mıydı? Ha, ha şiir. Baş şiir, şiir kitap. kitap. Şimdi aslında tabii şiir kitaplarım çok, ben çok şiir okuyorum. Hatta bir zamanlar şiirle ilgili böyle bir program yapmak için bir yola çıkmıştım. Bir radyo kanalında. Çok sevdiğim bir, yani şiir olmadan öykü ve roman yazılmaz. Öyle bir şey olmaz. Ama daha çok tabii yanımda Nazım Hikmet'i götürdüm. Daha çok orada kitabından da anlaşılacağı üzere. Nazım'ın e, kitapları yanımdaydı en fazla. O hastalar kardeşlerim beni çok etkilemişti. Tam bize göre yazılmış bir şeydi. E, o yüzden o günlerde vardı. Bir de öykü kitaplarım vardı. E, özel olarak bir şiir için e, benim başucumda koyduğum yani hastanede bıraktığım çok fazla kitabım yok. Çünkü orada kayboluyorlar. Ama eve gelince karıştırdığın çok fazla şiir kitabın oluyor eve. İyi ki bir parçalık oldukça çarpıcı olan öykülere ben bakmak istiyorum sizinle. Bir kere kitabı ele aldığımda ben ön ve arka yüzüne bakınca yani ilk başta insan bakar. Arka kapakta sevgili hastam diye başlayan bir paragraf var. Bu paragrafın sonunda beni çok çarpan, hani çok mu sert, çok mu gerçekçi olduğunu bir türlü karar vermediğim bir ifade var. Sevgiyle, öte aleme geçene de Dizem seçip kalana da selam ederim. Çok gerçekçisiniz yani bu kadar. <gülüyor> Bayağı ciddi ve sert bir, bir olmuş gibi geldi bana bilmiyorum. <gülüyor> Ayşegül ne de derim ama evet. yani hoştur. Şimdi e, bu e, pandemiye e, şahitlik etmek ve anlatıcı olmak e, konusunda yazdıklarınızla birlikte e, ilk hastanıza bakmak istiyorum. İlk ve en genç hastam öyküsü oldukça ilginç e, ve e, onun abisiyle ilişkisi var bunun hemen devamında da Gecenin Beyaz Sürprizi ismi bir öykü var. Ve burada da bir hastadan aldığınız bir mektup var. Bu kadar yoğun olduğunuz ve telaşın olduğu ölüm kalım arasında gidip gelinen bir ortamda ne ifade etti bu mektup size? Bir parça ondan bahseder misiniz hastadan gelen bir mektup? Evet şimdi aslında hekimlik geri dönüşümü olan yani interaktif bir şey. Size dönüşler olduğu sürece siz daha iyi hissediyorsunuz kendinizi. Yani bu, bunu da şunu kastediyorum. Hasta yakınlarından, hastaların kendilerinden bir dönüş olduğu zaman bu işi ben daha da güzel yapıyorum. Benim için böyle tabii her kişi için değişebilir bu ama e, kişisel bir şey olabilir. Fakat sanıyorum ki hepimiz bundan mutlu oluruz. Ben bu şekilde olduğu zaman e, aslında e, bunun dışında da bir sürü geri dönüşümü aldım. Ama tabii hepsi pozitif değildi. Şimdi bunları söylerken hep pozitif geri dönüşler olmuyor elbette. E, geri dönüşün olması güzel. O bana şöyle hissettirdi. Ya evet bizi anlayanlar, bizi gözlemleyenler hatta orada da söyledim. E, ne güzel bizi bir, bir, biraz anlaşılmak da çok güzel bir şey. Çünkü o anlaşılmayı beklemek e, şu günlerde çok e, önemli. Nedeni de şu, hekimin toplumdaki yerinden dolayı artık anlaşılmayı bekliyoruz. Evet. Yani bu şiddet, sağlıktaki şiddetten dolayı o anlaşılma kısmı benim için çok değerli. Bir hastamın böyle bir geri dönüşte bulunması da o yüzden çok değerliydi. Beni çok mutlu etti. Evet hastaların ve ailelerin e, COVID-19'a bakışı ağırlaşan hastaya bakışları da çok farklı ve çok çarpıcı, çok gerçekçi öyküler var. Ama e, bunları birazdan irdeleriz tek tek. E, Ayşegül'e sözü bırakayım. Belki onun sor soracakları vardır. Evet, Ayşegül. E, kitaplaşma sürecini ah. çok merak ederim bu kitapların. E, yani yazdın ve bir yere koydun. Onun kitaplaşma süreci nasıl oldu? Bu kitabın serveni nedir? E, bu kitap şöyle. Ben tek biraz az az böyle yanımda bir güzel bir not defterim vardı. İşte mümkün olduğunca boş olduğumda da hemen not alıyordum. Sonra eve geldiğinde bunların biriktiğini gördüm. Bir ara bir yazmaya kalkıştım. Fakat çok yoğunlaştık. Yoğunlaştığımız dönemde mümkün değildi. Unutmamak için sürekli okumaya başladım onları. Daha sonra ben hastalandıktan sonra ve raporlu olduğum dönemde de hepsini tek tek Yeniden yazmaya başladım. O, o dönem e, daha onları hem hatırlamak hem yeniden yaşamak beni biraz e, hakikaten e, şey gibi yaptı. Yani yeniden mi başladık acaba diye beni çok da e, etkiledi. Daha sonra kitabı yazdım, kenara koydum. Çünkü şeyi anlıyorum ben, insan yazdıklarına da yabancılaşamıyor bazen. Onu yabancılaşmak için bekledim. E, bir iki ay geçtikten sonra tekrar gözden geçirdim. Birkaç kişiye Okuttum, birkaç kişinin fikrini aldım. Bu şekilde devam etti. Daha sonra da yayın evine verdim. Ve yayın evine verdiğimde 2022 yılının son aylarıydı. 2023 yılında elime almak güzel oldu. Bu şekildeydi sevgili Ayşegül. Zordu ama güzeldi. Her zorluğun içindeki güzelliği tatmak lazım. Peki ben yine öykülere döneceğim. Çarpıcı olan bir şey biraz önce de belirtmeye çalıştım. Diğer farklı uzmanlık alanlarından COVID'in en ağır tablolarını gören bir birimde bir ünitede çalışıyordunuz yoğun bakımda. iki aşamayı hatırlatmak istiyorum. Birincisi yer bulma sorunu. Yani yoğunluktan bir ara artık kaybedilen bir hastanın odasını yatağını hemen boşaltın bir başka hastayı koyalım ya da yer yoksa yer başka bir hastanede yer arama sorunu daha sonra da kaybedilmeye başlanan sağlık çalışanları birazcık buraya değinelim mi nasıl yükseldi bu Covid tehlikesi sizin açınızda? Biz aslında bu sahadaki tabii bir orduyduk hep birlikte ve gerçekten disiplinli disiplinize bir ordu. Fakat tabii siz ne yaparsanız yapın bir üst bir şekilde kapıyı kapı buluyor ve sizi eğer herhangi bir rahatsızlığınız da varsa daha önceden bir kronik rahatsızlığınız varsa sizi de buluyor ve hasta ediyor. Bu arada tabii birçok arkadaşımı kaybettim. Birkaç arkadaşıma yer bulmak için çok zorlandığım günler olduğu, yoğun bakım hekimliğinde şey çok önemli. İnsanlar sizi arar ve herkesin işi acildir, herkes ölümle pençeleşir, herkes çok değerlidir. Elbette hepimizin herkes çok çok değerlidir ve siz gerçekten ne yapacağınızı düşünürken acaba deyip işte orayı şurayı burayı aradığınız zaman şeyi fark edersiniz. Ne kadar zormuş ya bu yani hasta yakını olmak da o dönem çok zordur, hasta olmak da çok zordur. Bütün bu ka kaotik durumun içinde bir umut ışığı belirdiğinde çok mutlu olursunuz. İşte ben oraya çarpılıyorum. Yani hemen bir umut ışığıma olduğunda bütün o yaşanılanlar geride kalıyor. Onu onu seviyorum aslında oradaki. E, yapmaya çalıştık. E, i̇nanıyorum çok insan bu konuda e, yardım gördü. Bizde ruhen çok iyi olduk böyle olunca ama doktor arkadaşlarım için ayrıca her doktoru duyduğumda yerle bir oluyordum fakat bir hasta dışarı çıkınca ve evine gidince yeniden eski halimi alıyordum yani bakın diyordum ümit var demek ki gideceğiz çünkü gerçekten bilinen bir şey yoktu kimse bir şey bilmiyordu yani biz tabi ki tedavi ediyorduk ama bu işin sonunun nereye varacağını kimse bilemiyordu bilinecek bir durumda da değildi Belki bu program sırasında biz e, birkaç parçada dinliyoruz. Yani birazcık e, karamsar bir tablo ve bir hastalık, bir pandemi, bir salgın e, tanımlamasından sonra gelin birazcık gülümsetelim. Etakit'ten dinleyeceğiz ilk parçayı. Geç de olsa bir parça. Yani bir yılbaşı ya da bir Noel şarkısı diye düşünün. Santa Baby. Etakit seslendirdiği Santa Baby isimli parçayı dinledik. 3 Şubat 2023 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konuğumuz... Doktor Meral Saklayan kendisiyle Everest yayınlarından çıkan e, Bana Yaklaşma Yoğun Bakım Günlüğü isimli COVID-19'un en, e, e, hani en sert e, hastaların ağırlandığı yoğun bakımda yaşadıklarını e, bize anlattığı bu önemli keyifli kitabı tartışıyoruz. Evet söz Ayşegül'de. Evet tabi e, Meral senin içinde Covid-19 e, kaç yıllık hekepsin bilmiyorum yıl olarak ama bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum senin adına. E, bu kırılma noktasında hekimlik bağlamında baktığında öncesi sonrası <gülüyor> bir milatsa Covid-19 sen de neleri değiştirdi bir hekim olarak? Evet. E, sesim geliyor mu? Evet evet. Tabi geliyor. Tamam. tamam. Evet. Ben şöyle aslında ben de Covid'den önce ve Covid'den sonra diye nitelendiriyorum e, hayatımı. Çünkü Covid'den önce de tabii ki bir şeylerin bilişindeydim, bilincindeydim. Ama o acılar, hani o acılardan geçmek, o acıları hissetmek, onları yaşamak sanki beni böyle başka bir tarafa e, Nasıl diyeyim sarstı ve attı diyelim. Önce biraz bir dibe vurdum diyebilirim aslında. Yani ne oluyoruz o gecelerden birinde oturup kendimi sorguladım. Biz ne yaşıyoruz şimdi? Yani nedir bu? Hakikaten bu, bu dışarıdan görünmüyor ama şu anda bunu ben neden görüyorum? Ve o günlerde tabii herkes kendi kabına göre su alıyor. O günlerden sonra benim hayata bakış açımda şu değişiklikler oldu açıkçası. İnsanlar unutuyor. İnsanlar acıyı geçtikten sonra hayatlarına normalde devam ediyorlar ama oradan bir ders çıkarmıyorlar. Çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu gerçekten bir daha olmayacak diye bir şey yok. Ve bu bizim elimizle yarattığımız bir şey olabilir. Yani doğa yönünden, ekolojik denge yönünden, sağlık yönünden. O yüzden bütün bunlara dikkat etmemiz gerektiğini, daha iyi insan olmamız gerektiğini düşünüp İnsanlara hep bunu anlatmaya çalıştım. Ben de çok değiştim. Ee, şöyle bir şey oldu bende. Eskiden çok böyle önemsediğim e, avuk subuk şeyler olduğunu gördüm. Büyüttü beni yani. Asla beni büyüttü. E, ha, yaşım büyü büyüyor evet ama bu beni daha fazla büyüttü. E, bir insanların e, bir şeyden geçişinin öncesi ve sonrası olur. Bendeki sonucunda Hayata olan bakışımdaki değişikliklerden biri de e, sevgi gerçekten önemli bir şey. Birbirimize gösterelim ya çok mu romantik oluyorum bilmiyorum ama gösterelim, mutlu olalım, e, kimse kimseyi böyle bu kadar incitmesin şeklinde. Çok naif kalıyor biliyorum bu dönemler için ama bunu söylemekten hiçbir zaman da gocunmayacağım. Yani biz lütfen iyi insan olalım, İyi olursak o kendiliğinden büyüyecektir o halka öyle düşünüyorum. Zaten çok duyarlıydım, duyarlılığım arttı. Biraz daha aslında e, nasıl diyeyim ruhum iyileşti ama beynim de bazı konularda kendini çok geliştirerek hayata karşı sorumluluğum arttı diyebilirim insanlara hayata karşı. Bu son söylediklerinizden çok ilintili bir öykü var, eşinizin selam var. Bize biraz anlatır mısınız öyküyü? Ya o beni çok, e, o beni çok etkileyen bir şeydi. Evet, çok acı evet. çektim, <gülüyor> çok acı çektim orada. Çünkü bir e, karı koca geliyorlar, ikisi de covid hastalığına yakalanıyorlar. Ve yaşlı, i̇leri ileri yaşta. Evet, ileri yaştalar, Yaşlardalar ve çocukları hiç bunları görmüyor. Bir çocukları varmış, sonra tanışmıştım. E, Tabi ben e, hayat, siz bir şeye bakarken başka taraftan size vurabiliyor. Orada vurulmuştum ben, yani ben. Başka bir şey düşünüyordum. Hani bu adamı çıkaralım edelim. Ama sonuçta olan şey beni de böyle bir salladı. Ne yapacağım ben şimdi diye düşündüm. O ne yapacağım kısmı bayağı sizi hırpalayan bir kısım. Yani orada hekim değilsiniz artık. Empatiyle beraber o anı yaşıyorsunuz. Ben şimdi bu adamın oğluna ne diyeceğim? Ya da adama ne diyeceğim? Şeklinde. Hmm. Bir, hayal, bir şeye girdim gerçekten beni çok etkiledi evde baya düşündüm taşındım sonra ne yapacağıma karar veremeyince tabii, e, kul sıkı, sıkışınca hazır yetişiyor hemşirem yanıma geldi ve çok iyi oldu gelmesi <gülüyor> o çok basit baktı olaya belki de her zaman daha basit bakmak gerekiyor e, orada ben e, vurmuşken dibe, onun basit bakışı beni yukarı kaldı çıkardı o iyi oldu benim açımdan ee, o şekildeydi yani. Çok zor bir anımdı benim de. Öykünün son kısmı da çok çarpıcıydı yani. Eşinizin size selam var. Sizi çok seviyormuş. Ya onu var ya. Nasıl evet. biliyor musunuz? Böyle dışarı bir çıkışım var. Bir de yani ben ağlıyorum ya. İnsanlar bizi şey sanıyorlar. Bekimler çok işte çok hasta görüyor. Çok. Onlar çok sertleşiyorlar. Hiçbir zaman artık öyle şey olur mu yahu? Biz insanız. Ben orada çok ağladım dışarı çıkınca. Çok üzüldüm, ağladım. Yahu dedim ben şimdi yani çok iki ucu çok zor bir işti o. Evet. Ve onu o yalanı orada söyledim. Evet yani artık nasıl bir şeyse yalan mı şey mi? Hayat kurtarıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne diyorum evet. Ayşegül. Evet, kırılma noktasını sorunca Merale Meral, e, Meral e, biraz daha birbirimizi sevelim, birbirimize daha hoşgörülü davranalım dedi. Ben de şey diyoruz şimdi 14 Şubat yaklaşıyor. <gülüyor> ee... <gülüyor> evet, ya? evet çok güzel Ayşegül bravo 14 Şubat'ta lütfen. <gülüyor> Ve her, zaman. ve her zaman. 14 Şubat yaklaşıyor. Arkadaşlar evet. nereden nereye geldiniz biz çok bir şey konuşuyoruz ne yaptık ya? <gülüyor> Ay, hocam içimizi şişirmek istemedim o yüzden Yine bari öyle birazcık evet. E, Cinatın son bölümünde pardon Ayşegül. Yok yok hocam devam yani, edin. Belki son bölümde konuşuruz sizin e, kendinizin hastalanarak yaşadıklarınız. Bunu belki birazdan konuşuruz ama kitabın son bölümünde hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına sözlerimdir diye bitirdiğiniz bir kısım var. Bir de sizde de bir huymuş, mavi bir huydur bende, bende de öyle. <gülüyor> <gülüyor> bir, de, bir de portakal çiçeğinin kokusu. Ya yani Biraz şunlara değinip sonradan son bölüme geçmek için bir müzik arası daha verelim. Bu, tamam. Mavi ve portakal çiçeğini biraz anlatır mısınız? E, mavi Bir Huydur Ben de benim e, Doktor Çağla Pınar arkadaşımın, e, yine o da e, COVID-19 geçirdi ve mutlaka e, bir Tayyip Odası'nda da sanıyorum, e, Tayyip Odası'nın e, şeyinde vermişti bu yaz, yazdığı şeyleri göstermişti. Oradaki dergide çıktığını düşünüyorum. E, o Onun da ya, öyküsünü koymak istedim. Çünkü onun da çocuğu vardı ve çok acı çekti. <gülüyor> ve o da bana bunu gönderince ya dedim bir tek benim değil bir de bir hekim arkadaşımın daha yaşadıklarını koyalım. Hem bana da yardımı olur diye. Mavi bir uydur bende. Doktor Çağla Pınar arkadaşımın yazdığı bir şeydi. Onu da okurlara bıraktık. O da benim gibi gerçekten bu işin Tam göbeğinde olan bir arkadaşımız. Şu anda çok iyi. Kızıyla beraber ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Mavi bir huydur bende. Güzel bir şey. Ben de bir Adanalı olarak portakal çiçeğini çok önemsiyorum. Ee, portakal biz Ayşegül'le portakal çiçeğini seviyoruz. Ee, ya, çok güzel de portakal çiçeği. Bu. Evet. Evet. E, Umut işte her şeyde bir umut yani ben portakal çiçeğinin kokusunu çok seviyorum gerçekten o beni onun enerjisi de çok yüksek yani o, onu da hissediyorum onu kokladığınızda enerjiniz yükselir etrafa yayarsınız enerjinizi bu yönden çok güzel bir şeydir ben portakal çiçeği taraftarıyım ama mavi de baş tacı tabii. <gülüyor> Peki Ayşe Yüksel Evet, e, tabii bu hastalık sürecine e, geçeceğiz e, bundan sonra. E, e, geçelim mi yoksa bir müzik arası verelim, bence ondan sonra geçelim hastalık sürecine. Peki e, sevgilimler, tamam. bir yana bir 1957'lerden, eskiden bir parça eskilerden. Seslendirenler ilginç, Sofya Loren ve Tonis Marudas birlikte seslendirecekler. Tine afto bu tonlene agapi. 3 Şubat 2023 95.0 açık radio'deyiz. Her Cuma olduğu gibi yeni bir önce sağlık programındayız. Ve müzik parçası olarak da Sofia Loren ve Tony Morudas'tan Kinapto Tupo Agap isimli parçayı dinledik. Konumuz Doktor Meral Saklayan. Kendisiyle Everest yayınlarından çıkan Bana Yaklaşma Yoğun Bakım günlüğü isimli. Covid-19'un en ağır seyreden hastaları... E, gözleyen bir hekim grubunun, bir hekimin e, e, anılarını, eksilerini, duygularını dinlemekteyiz. Sağ söz Ayşe Günde. Evet, ay. evet e, bu arada selam gönderen çok kişi var. E, yorumlar da var programımızı. Zeynep Gülden Tansal e, dinliyorum demiş programımızı e, ve çok severek dinlediğini belirtmiş. ile e, ortak bir dostumuz da Bodrum'dan bizi dinliyor. Yağmurlu bir günden. Ee, Rohan Bilkay, onun da Selim Hayır. hocamıza, e, Meral'e ve bana çok selamı var. E, Meral e, selamı da iletmiş Ay evet, getiren, veren, getiren. Bodrum'a gitmeliyiz galiba sağ. Meral. Kesinlikle, Bizim kesinlikle Ayşegül seninle. Bodrum yolu gözüküyor, değil mi? <gülüyor> evet kesinlikle. kesinlikle, evet. Hocam siz de, lütfen. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ya ben burada bir, bir, bir, çok ciddi bir kitabı tartışmak için yapıyorum. Siz al kız <gülüyor> götürüyorsunuz götürüyorsun programı yani. Hocam ya, <gülüyor> Ahmet hocam hep hüzün olmaz. Hep hüzün olmaz. Evet. Ama bu bu dönem <gülüyor> nerealde yazını bir de yani, evet, olmaktı. Evet, yani buradan bir takım dersler çıkartılmalı diye e, söyledim bunu. Şu buradan sağ salim <gülüyor> çıkarsam isimli sizin hastalandınız ve bölüme geçelim isterseniz bize biraz anlatın. Evet. Aslında ben e, orada hastalananlarla çok bir dalga geçiyordum hastanede. Bütün arkadaşlarıma hastalığın bilincin bir ürünü olduğunu, insan istemezse hastalanmaz e, diyordum sürekli. Ve buna da gerçekten inanan biriyim bu arada. E, i̇nsanın hastalığı davet ettiğini düşünenlerden, insan zihninin çok güçlü olduğunu, insanın o zihnine söz geçirebileceğini, bir şekilde hayatımda kabul etmiş biriyim. Tabii ben çok büyük konuşmuşum. Bir hastalandım ki bir, far, bir, bir, bir uyandım ki ben yoğun bakımdayım. Ee, tabii bunlar şey, e, insana işte e, hepsi birer eğitimin parçası, hepsi ruhumuzun olgunlaşması için e, birer basamak, birer serüven. E, oradan şunu fark ettim, büyük konuşmayacaksın, her şey olabilir. E, ve ben kendimi orada gördüğümde çok inanamadım ve buna inanmadığımı günlerce Doktor arkadaşlarıma şunu söyledim. Değildir ya ben simzit olmuşumdur. Şu anda mesela burnum tıkalı, alerjik bir vardır. Genelde böyle burnum tıkalı konuşurum. Ama tabii hiç öyle değilmiş. Gerçekten çok ağır bir şekilde yakalandım. Ee, Immunipresyonum var. Yani bir e, bağırsakla ilgili bir problemim olduğu için onunla ilgili ilaçlar kullanıyorum. O da beni zayıf düşünmüş. Tabii bir de Empati, sempati, ne derseniz deyin orada olmak sizi sadece hekim yapmıyor. Siz oradaki hastaların, hasta yakınlarının, toplumun, bütün herkesin tek gözü halindesiniz aslında. E, o göz gördüklerini bazen içine sığdırabiliyor, bazen onları kaldıramıyor. Ben bazen kaldıramadım. E, yani hekimim evet hem de eski bir hekimim ben e, fakat e, işte insanız. Yani yoğun bakımcıyım, yıllardır yoğun bakım yaparım. Ama bir gecede, bir günde böyle sabah gelip konuşan birinin bir anda yok olması acayip bir şeydi. Ee, dışarıdan herkes evine e, salah ile giden hastaları alkışladı ama tabii biz içeride olanların, e, eks olanların ya da öte aleme geçenlerin e, bütün hepsini gösteremedik, gösteremeyiz. E, oradaki en acı şeylerden biriydi bu. Çünkü hasta yakınları bile göremiyordu. Hasta yakınları son görevlerini hastalarına yapamıyorlardı. Çok acı bir şeydi. İstedikleri yere gömemiyorlardı. İstedikleri şekilde girip içeride onu göremiyorlar Ve aylar geçiyordu. Uzun süren bir hastalık süreciydi. Hemen oluşan bir şey değildi. Bütün bunlar bende de etki yaptı. Ve ben kendimi birden yatakta, hastalarımın yatağında gördüm. Ve tabi masanın başındayken karşısına geçip hasta tarafındaki sandalyede oturunca sorgulamalar başlıyor. Ne dersek diyelim, ne kadar yol almış olursak olalım. Ee, insan kendini sorguluyor. Ya ben doktordum, şu anda hastayım. Orada hasta gözüyle doktorları incelemeye başladım ve sağlık çalışanlarını. Ee, tabi bazı şeylerde sistemin de yaptığı bazı şeylerde çok zor durumda kalındığını... Hekim değil, hastayken çok gözlemledim. E, sistemsel şeyler insanı zorluyor ve siz hasta yakınıyla siz görüştüğünüz için her şeyin sorumlusu sizmişsiniz gibi, her şeyin çaresi sizdeymiş gibi görünüyor aslında değil. Arka planda müthiş bir e, hantal bir sistem var. O sistemin içinde elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu hem hasta olarak hem doktor olarak hissettim ama hasta olarak hissettiğimde daha çoktu. İşte o e, tedavi süreçleri, radyolojiye gitmeler, gelmeler, e, hastalığın içeriye girerken hemşirelerin korkuları ya onların hepsini yaşamak çok çok farklıydı. Değişik bir duyguydu. Kendim kendi elime alamadım butonumu, yani imdat butonunu çekemiyorum. Evet. Bu çok acı bir şeydi ve orada dedim ki eğer bir gün buradan çıkarsam hakikaten, e, tabii çok ben duyarlıyımdır ama insanız tabii bazen insan oldu. Her şey insandan, her şey insana daha da duyarlı olmak lazım, daha da. E, tabii bunu bir, bir, nasıl diyeyim, bir meslek gibi görmekten tabii ki bir meslek ama duygusu çok yoğun bir meslek. Ve o yüzden de şu anda yeniden yoğun bakımı artık devam edemiyorum. E, çünkü yeniden o eski halimi almam gerekiyor. Biraz ara vermek gerekiyor. E, biraz güçlenmek. Çünkü oraya gidince öyle az buz değil. Çok güçlü, çok empatik, çok ahlaki ve etik değerleri çok iyi bilen birisi olarak gitmemiz lazım. E, ben öyle düşünüyorum. Bu benim fikrim. E, o yüzden o hastalık süreci bana bunları öğretti. Zaten orada anlatıyorum. E, biraz böyle... Aslında aklımda kalanları anlattım. Daha da beteri vardı. Ee, ama e, o kadarı yeterli diye düşündüm kitapta. Bir süre ara verdiniz o zaman bu yoğun bakım çalışmalarınızla. Değil mi? Şu evet şu anda, şu anda yoğun bakımda çalışmıyorum. Ben ama seviyorum. Hekimliği çok seviyorum. Yoğun bakımı seviyorum. Ee, bir ara veriyorum şu anda. İşte bir, biraz daha hani bize bir... Zelil, e, bir kavram öğretildi tükenmişlik sendromu evet, diye evet. sanki onu hissettim hakikaten yani bir hastanenin önden geçerken böyle bir kalbim çarpıyor gibi e, ara verelim biraz nasılsa şu anda arkadaşlar çalışıyorlar umarım bugün işte yeniden böyle günlerle karşılaşmayız e, ama iyi ki covid'de çalıştım ben covid sürecinde yani iyi ki oradaydım evet. bir soru daha soracağım sonra sözü aşırı bırakacağım ee, bu hastalardan bahsederken bir kısmının e, artık hani e, ölümü kabul edip e, artık ne olacaksa olsun bir kısmı ise çok direnç gösteriyorlar. Bir kısmı teslim olurken daha kolay teslim oluyor bir kısmı direnç gösteriyor. Biraz bunu anlatır mısınız bize? Ee, böyle bir fark var galiba değil mi hasta yaklaşımlarında? Var, evet çok büyük farklar var. Aslında yoğun bakımın bir psikolojisi var. Oraya girince insanlar bir ruh hallerini e, Nasıl diyeyim? Bu halleri gerçekten ilk geldikleri gibi olmuyor. İlk günlerde herkes çok iyi, ben gideceğim buradan çok iyiyim, tabii ki bunu yeneceğim gibi konuşurken zaman içinde etrafta gördükleriyle tabii ki hepsinin çoğunun bilinci açık oluyor geldiğinde ve etrafta tabii bakıyorlar bir günde filan kişi eksi oldu, öbürü arrest oldu, kalbi durdu, insanlar koştular falan. Şimdi öyle bir ortamda ruh halinizin sağlam kalması mümkün değil. Ee, hele dışarıdan gelen bir hasta için bu zaten çok zor. Orada işte e, hastaların bazılarının e, orada artık şeyi bıraktığını görüyordum. Ya nasıl olsa öleceğiz tamam bir, bir an önce olsun bitsin dediklerine çok şahit oluyorum. E, i̇şte orada e, hemen ele alıyordum şeyi, e, motivasyon kamçısını ve giriyordum içeri. E, tabi bir konuşma iki konuşma üç konuşma e, onlarla o şekilde bir e, şey nasıl diyeyim bir barış anlaşmasıydı bu güzeldi o şekilde yaptık e, Ama gerçekten bunu bırakmak isteyen çok kişi oluyordu Çünkü o kadar çok acı çektiler ki veya o kadar çok korktular ki aslında korku bunun esas şeyi Motoru Bir an, an önce bitsin ne olacaksa olsun durumuna gelen çok hasta gördüm. Ama onlarla da dediğim gibi e, ne açsene kendi bildiğim şekilde e, bir şeyler yapmaya çalıştım ve e, oradan çıkanlardan da şunu çok duyuyorum: Siz nasıl dayanıyorsunuz diyorlar. O an o bir hay hayat tarzı, o bir yaşam tarzı öyle diyelim. Yani aslında dışarıdan anlaşılabilecek bir şey değil. Ama bir yaşam tarzı. Tabii benim edebiyatla dengede kaldığımı herkes biliyor. Edebiyat, müzik, sanat benim için dengede kalma şeyim. Ne derler? Ben ona sığınıyorum. O yüzden o çok güzel bir şey. Bunun dışında olanlar ne yapıyorlar? Onlar da farklı yollar bulmuşlar. Bulamamışlar belki. Mesela çoğu, çok mutlu olmayabiliyor yoğun bakım doktorları. Çok huzursuz olabiliyorlar enerjileri düşebiliyor. Ee, yani bir şekilde bir yaşamın ucu ipini bir yerden tutmak gerekiyor. Ben Bizler, de onu edebiyatla evet. sağlıyorum. Sadece e, ülkemizde değil, yurt dışında da sağlık çalışanlarının özellikle yoğun bakım çalışanlarının bu süreci nasıl yaşadıklarına dair. Belki bir dokümenter film, belki bir e, bir öykü e, beyaz perdede bu çok çarpıcı olabilir. Evet e, Ayşe Gülsür de artık. Evet bir mesaj daha okuyayım ee, sevgili Ayşe Sazak'tan geldi ee, çok tatlı hayat dolu ve sevgi dolu bir söz e, ses e, teşekkürler önce sağlık demiş e, merhaba de bir selam geldi çok evet, teşekkür e, ederim Meral peki aile fertleri nasıl etkileniyor bu süreçten ee, o orası korkunç <gülüyor> aile fertleri şimdi şöyle bir durumdu Ayşe normalde baş İlk başladığında hasta yakınlarını alabiliyorduk biz. Ve onları işte kapıda giydirip her tür önlemimizi alıp içeri alıyorduk. Sonra sokağa çıkma yasağı başladı. Sonra ailelerin hastaneye gelmesi yasaklandı. Sonra bu insanlar artık evlerde her gün, 12'de zaten onları arayıp her gün hastayla ilgili bilgi vermeye başladık. Fakat ailede bu telefonu bekleyerek geçirdiler aileler yazık. Bir sonraki günün 3 dakikalık 5 dakikalık telefonunu bekleyerek yaşamlarına yön vermeye çalıştılar. Bunu çok açık gözlemledim. Bunu nereden biliyorum? Ben onlara hastayı anlatırken şöyle diyorlardı. Hocam yaşar mı sizce? Biz şimdi yarın öbür gün şey düşünüyoruz. Belki köye gideceğiz ama bekleyelim mi? Onu da götürürüz. İşte vefat ederse onu da götürürüz. Kalalım mı? Anne babasını çağıralım mı? Ya böyle bir... Herkes bu olayın etrafında şekillendirdi hayatını. Aileler o konuda çok e, acı çektiler. Tabii onların acısı bize yansıdı. Bazen bu agresyona dönüştü. Ve ben onları anlıyorum. E, agresyon her zaman sadece şeyden olmadı. Yani bize karşı olan tepkilerinde de bu acının derinliği yatıyordu aslında. Ee, bunu anlıyordum. Fakat işte elinizden geleni yapabiliyorsunuz. Yani siz de böyle iğneyle kuyu kazar gibi yapıyorsunuz olayı. Ne yapabilirsek onun en iyisini yapmaya çalıştık. Ailelerin sonucu, sonuç olarak ailelerde bütün e, ekonomik olarak da, sosyal olarak da her yönden çok etkilendiler. Çünkü bu e, İşlerini yapamadılar, evlerde oturdular, acıları vardı, gelen gidenleri olmadı, yalnızlık yaşadılar. Bütün bunları hepimiz tabii bu küçük birimden bahsediyoruz ama genel anlamda söylüyorum. Bence insanlık çok güzel bir sınavdan geçti ama geçtiğini biliyor mu? Çok emin değilim. Çok emin değilim yani. Yani özellikle bu süreçte e, daha önceden başlayan ama gittikçe artan aşı karşıtları ya da işte böyle bir enfeksiyonun ciddi olmadığını, bunun gripten farkı olmadığını söyleyen fitoterapistler filan bir takım hekimlerde e, acaba onlar ne düşünüyorlar? E, bu insanlar zaten her, her yıl bu kadar insan ölüyor filan deyip bu yoğun bakımlarda yaşananlar sizin tanımladıklarınızı görmezden mi geliyorlar? Bu ilginç bir şey tabii yani algına kadar farklı ve insanlar farklı nedenlerle nasıl yaklaşıyorlar olaya? Nasıl yatıyorlar? Gerçeği görmüyorlar. Bu da çok ilginç ve üzerine durulması gereken bir nokta belki. Onlarda psikolojik belki hani ekonomik nedenlerini biliyorum ben de. de böyle psikolojik herhalde nedenleri vardır. Zor. konuda aslında hocam pardon. Yok, ee, şöyle de bir şey var. Yani okulda ben hekim arkadaşlarım Tabii dışarıdan bakarak e, elbette ben e, 30 yıllık e, doktorum. Yani benim gördüklerimde elbette her Eylül ayında mesela bizim Eylül, Ekim, Kasım aylarımız her yıl e, daha çok yaşlı insanların gelip bronşit olup, zatürre geçirip eks oldukları aylardır. Elbette öyle bir şey vardı. Biz onu biliyoruz. Ya da bir gripel enfeksiyonun e, akut dönemlerinde böyle insanları kaybedebiliyorduk. Fakat Burada aslında belki hepimizin gözden kaçırdığı bir şey vardı. Bir anda herkesin olması ve bir anda toplu olarak hastalanmak bizi ürküttü. Ve biz burada acaba dedik. Ben de gripal enfeksiyon gibi olacağını düşündüm. Ama o zaman bu kadar insan neden öldü bir anda? Ha bunu zamana yayarsak, bunu zamana yayabiliriz. Evet bu kadar insanı zamana yayarsak belki bu kadar insan ölecekti. Onu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. O hastalık vardı. Orada deccal gibi karşımıza o, o virüs gelmişti. Ve insanlar patır patır döküldüler. Ee, o yüzden bu konuda kafam çok net değil. Yani e, şöyle net değil. Yani aşı karşıtları kendilerince bir şey söylüyorlar. Ben hastalığı gördüm ama bu aşıyla geçer mi? Aşıdan dolayı mı azaldı? Çok emin değilim hocam açıkçası. Evet. Ayşegül son bölüm soracağız. Evet. E, Covid-19'dan sonra yani Covid-19 büyük bir krizdi dünya için. E, dünya değişir mi? Daha güzel bir dünya olur mu Mera? Ne diyorsun? Yoksa aynı hırslar, aynı bu dünyaya iktisadi bakış, e, ekonomik sürdürülebilirlik üzerinden her şeyin kabul edilişi e, böyle mi sürer? Yoksa biraz daha hani e, sen söylediğin söyledin, sevgi, anlayış gibi farklı duygulara da önemli olur mu? Bu iktisadi bakıştan birazcık kurtulabilir miyiz COVID-19'dan sonra? Ki pek yani öyle bir şey de görünmüyor. Ben COVID-19'dan sonra daha farklı bir dünya olur, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi düşüncelerim vardı ama her şey eskisi gibi oluyor gibi. Evet, şimdi şöyle aslında benim annem derdi ki insanoğlu çiğ süt emmiş. Evet, biz çiğ süt emmişiz gerçekten. Biz bir anda çok duygusallaşıp, çok sözler verip, çok iyi insanlar olup e böyle aman gerçekten biz bundan sonra düzeleceğiz. Asla kimse bunu yapmayacak, kimse kimseyi kırmayacak, kimse kimsenin hakkını yemeyecek. İşte yargıda bulunmayacak diyoruz, olay geçiyor ve biz eski halimizi alıyoruz. Burada çok az insanın e, bilinç kodlarının değiştiğini ve kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Ta ki bir şey daha gelene kadar. Ve bu iş böyle sürecek. Ama ben de diyorum ki bu farkındalığımızı birbirimize hep söyleyelim. O, o gelmeden önce biz hep yapabiliriz bunu. İçimizde var bu. Biz dualitenin insan şeyi, canlısıyız. Yani iyi kötü bizde. Her şey bizde. O yüzden onu yapabiliriz. E, bu e, tüketim toplumu olmaktan da gerçekten bir an önce sıyrılmak gerekiyor. Her şekilde. Maddi, manevi, insanların bir de bu görsel çölenler. Yani insanların kendilerini bu kadar yani yeme, içme bu, bu tür şeyler çok acı veriyor. Bunları biraz böyle arka plana atıp Biraz daha insani duyguları, insanı, insanı önceleyen duyguları ön plana alırsak hepimiz için söylüyorum. inanın önce kendime söylüyorum. Ben öyle söylüyorum kendime. Meral diyorum. Bugün ne yapabilirsin mesela? Sakın diyorum. Bak yargıda bulunma, ön, bir derdi vardır. Yani biliyorum bu zaman için çok naif gelebilir ama gerçekten öyle olmak lazım. Ha zorlanıyor muyum? Zorlanıyorum. Tabii zorlanıyorum. Zorlanmaz mıyım? Çok şey bir toplumdayız, hard, her şey çok zor. İnsanlar bir bakış açısı, bir laf söylüyorlar, bütün gününüzü alıyor. Yani aman sen de çok romantikleştirme diyorlar mesela. Ben Covid romantikleştirmedim, ben böyle acı bir zaman yaşadım. Ben bunu böyle yaşadım, başkası farklı yaşamış olabilir, daha az örselenmiş olabilir, duyguları daha az zarar görmüş olabilir. Ama eğer biraz insani bir şeyimiz kaldıysa içimizde, çok ağır bir dönemdi. Net söylüyorum. Ve umarım bir daha yaşadığımız süreler boyunca böyle bir dönem geçirmeyiz. Çünkü bence bu kez bu kadar şanslı da olmayabiliriz. Aynen. Hani şimdi gel, gelmiş geçmiş gibi görünüyor. Kimse kusura bakmasın gelmiş geçmiş hiçbir şey yok. Henüz geçmemiş bir şey. Yani lütfen kendimize çekin düzen verelim. Her konuda. Evet, elbette insanız. Eğitim alanındayız. Biz kendi nefsimizden, her şeyimizden sınavdayız şu anda. Söylediğimiz sözler bile birer büyüyor. O yüzden bunu önemsiyorum ben. Ee, ama farkında olalım. Her an farkında olursak, neden olmasın ya? Çok güzel şeyler olabilir. Öyle düşünüyorum. Sayın Sarpiyan, çok teşekkürler. Hem katıldığınız için, bu eseriniz için, hem yaklaşımınız için, son sözleriniz için, her şey için çok teşekkürler. Sağ olun, ne ki çok... Tamam. Konuğumuz Doktor Meral Saklıyan'dı. Bana yaklaşma. Yoğun bakın Günlüğü Everest yayınlarından çıkan, Everest'in anlatı serisinden çıkan bir kitap öneririm. Ee, 160 sayfalı bir solukta okuyacaksınız ve e, belki de bu pandemi dönemindeki e, yaşadıklarımızı bir kez daha değerlendirme olanağı bulacaksınız. Çünkü orada çok çarpıcı bilgiler ve tablolar sergileniyor. Ben e, sözü aşırı bırakırken e, sevgili Meral Sarkıyan Adanalı olduğunu söylemiştiniz. O zaman sizi böyle Sofya Lorenlerden Yunanistan'dan İtalya'dan alıp bir Adana'ya doğru götüreyim ve ayrılırken size Mustafa Öz ve grup Adana'ya gidek isimli bir parçayla veda. <gülüyor> Efendim çok teşekkürler tekrar herkese İyi hafta sonları çok, hoşça kalın çok ederim. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Çok, çok. çok teşekkürler. Çok İyi hafta sonları meracim çok teşekkürler. Ben canım benim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok sağ olun. Sağ olun.